Çocuk Bahçesi Müzedeki Sır 6. Bölüm Yazan Nacın Grimşov Radyoya uygulayan Şayka Günsel Öztürk Yöneten Ejder Akışık Efekt Mehmet Turgut ya! Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Mehmet Ali Erbil Niyom Yalın Tolga Prasong Alev Sezer Şalem Bahri Aydın Hiket Bozkurt Kuruç, Sano, Nurettin Oda Matri, Sungun Babacan. Hindistan'da yaşayan Şalerm bir gün pencereden bakarken arkadaşı Matri'nin kaçırılmasına tanık olur. Polise gider. Polis önce Şalerm'e inanırsa da Matri'nin babasının oğlunun kaçırılmadığını söylemesi üzerine olayın üzerinde durmaz. Şalerm Olanları yakın arkadaşı Prasong'a anlatır. Önce Prasong inanmaz ama bir arabadan atılan tehdit mektubu üzerine arkadaşının doğru söylediğini anlar. Müze müdürü olan Matri'nin babasına gidip tehdit mektubunu göstermeye karar verirler. Bahçer, müzede yoktur. Gece yarısına doğru gelecektir. Oradaki kötü bakışlı adam böyle der. Müzeden çıkıp caddenin karşısına geçecekleri sırada, Nereden çıktığı belli olmayan bir araba... ...şalermin üzerine gelir. Şalerm atik tavranarak... ...kötü sonuçlanacak bu kazayı... ...küçük sıyrıklarla atlatır. Bu karışıklık içinde... ...şalermin cebindeki tehdit mektubu da... ...uçup gitmiştir. Şalerm mektubu kendisini suçlayan... ...ve sarsan o kadın tarafından alındığına emindir. İki çocuk... ...eve doğru yürürlerken... ...çetenin kendileriyle neden bu kadar ilgilendiğini düşünürler. Demek ki ellerinde... Kendilerinin bilmediği önemli bir ipucu vardır. İşte bu arada izlendiklerini fark ederler. Prasong büyük bir cesaret gösterip kendilerini izleyen adamla konuşur. Adam ona boyundan büyük işlere karışmamasını söyler. İki çocuk pazar yerine girerek kendilerini izleyen adamdan kurtulmaya çalışırlar. Kurtulurlar da. Tam o sırada o kadına yeniden rastlarlar. Kadın bir çıkmaz sokakta birini beklemektedir. İnşaata girip beklemeye başlarlar. Neom adında biri gelir ve kadınla konuşur. Bu da heykelinin ağır olduğundan söz ederler. Demek ki bütün ipuçları müzededir. Çeteden birinin onları görmesi üzerine koşarak kaçmaya başlarlar ve ellerinden güç kurtulurlar. Shalem polise gitmeleri gerektiğini söylemektedir. Ama Prasong müzeye gitmelerinde ısrar eder. Düğüm ancak müzede çözülecektir. ...müzeye girerler... ...konuşulanları dinlerler ama... ...nihayet ele geçtiniz. Biz şey... ...sadece Bayçert'i görmeye gelmiştik. Neden? Ee, söylemiştiniz ya... ...Bayçert 11'de gelir demiştiniz ya... ...ee sonra? Arkadaşım... <Gülüyor> ...bu da heykelini merak ediyordu değil mi? <Gülüyor> Evet, evet. Şimdiye kadar hiç görmedim de. Ha, gel, geldin. <gülüyor> ise, gel gördün gör gel. Bırakın, canımı acıtıyorsunuz. Gördün mü? İşte burada. <gülüyor> gördüm, gördüm efendim, gördüm ama lütfen <gülüyor> bırakın beni. Olur, olur. Bırakayım <gülüyor> Şey, şimdi izin verin de evimize gidelim ha. He. Arkadaşım heykeli gördüğüne göre Merak edilecek bir şey kalmadı Başka isteğiniz? O kadar efendim ee, Bay Çert'i görmeyecek misiniz? Yo, yo, artık gerek kalmadı Gidebiliriz değil mi? <gülüyor> gidebilirsiniz tabi gidebilirsiniz ya, e, Teşekkür ederiz Onları bırakamaz. Evet bırakamazsın. Kapıda bizi dinliyorlardı. Her şeyi bildiklerine eminim. Bırakacağımı kim söyledi? E, gidebilirsiniz dediniz ya. Gideceksiniz tabi. Ama sizin istediğiniz yere değil. Benim istediğim yere. <gülüyor> e, ama daha gecikirsek evden merak ederler bizi. Gece yarısı sokaklarda dolaşacağınıza... ...bunu daha önce düşünseydiniz. <gülüyor> Bunlar yakalanınca korkum geçtiniyor <gülüyor> Bana kalırsa bunları... <gülüyor> ...halledelim. Ya ya. Olmaz. Neden olmasın? Ee, Sanıyı öldürdük. Polis cesedini bulmuştur. Ee, yeter bir ceset. He? Kesin tartışmayı. Buna ancak ben karar veririm. Niye? Bu çocuklar ayak bağı olur bize. Öldürmek en iyisi. Yenileyin beni. Bunları öldürürsek cesetlerini ya burada bırakmak zorunda kalacağız... ...ya da nehre atacağız. İki şekilde de polis hemen bulur. Oysa önce Budayla ile ilgili bu işi bitirmek zorundayız. Peki ne yapacağız? Önce iyice bağlıyın şunları evet, beni gel, beni gel bakın buraya. buraya Rahat Tum. durun şimdi canınızı yakarım Tamam bağladım patron Sen onk Arabaya götür bunları Gözlerini de bağla bırakın, yürü. <gülüyor> Nereye götüreceğini anladın değil mi? <gülüyor> Anladım <gülüyor> Yürüyeyim bakalım hadi yürü, yürü, yürü. Çok geçik be Bırakıp bırakmaz dön İşimiz çok daha Az da sürmez <gülüyor> Girin şuraya. Rahat durun, gözlerinizi bağlayacağım. Tamam. <Gülüyor> götürüyorlar dersin. Bilmiyorum. Keşke seni dinleseydim de polise gitseydik. Olan oldu. Polisin görevini yapalım dedik. Böyle sonuçlanacağı belliydi. Bizi öldürürler mi acaba? Kim bilir. Belki. Bunlar çok kötü adamlar. Belki de öldürürler. Kaçmayı denesek. <gülüyor> Sımsıkı bağlıyız. Nasıl kaçarız? Nereye gidiyoruz acaba? Ee, i̇ki kez sağa döndük. Sonra sola. Sonra yine sağa. Ondan sonrasını karıştırdım Durduk Evet Bana bakın koklayın şunu <gülüyor> Nefis bir kokudur ha Her zaman bulamazsınız <gülüyor> Ne oluyor Prasong? Ne fazla konuşma sıra sende Prasong <gülüyor> Hadi bakalım iyi uykular. Prasong Prasong Prasong Kendine gel Çok uykum var Benim de uykum var ama Neredeyiz? Göremiyorum ki Gözüm bağlı Ama Ama bir bottayız galiba Hı? Botta mı? Şölen efendim uyuyor musun uyumamaya çalışıyorum ama ben de <gülüyor> ben de gözlerimi açamıyorum bu <gülüyor> şöyleŞ Efendim oh, Yanımdasın Bizi öldürmemişler Bir yere kapattılar galiba Yardım et de şu gözlerimizdeki bağı çıkaralım Ya bir nöbetçi varsa başımızda Dur bakalım anlarız Bir dakika bakar mısınız Bir dakika bakın diyorum Çok önemli bir şey söyleyeceğim Polis yakalayacak sizi. İsterseniz nedenini de söyleyelim. İster misiniz? Galiba bizden başka kimse yok. Hı. Yardım et de şu gözlerimizdeki bağı çözelim. Ellerimle ayaklarımı bir bağlamışlar ki... ...kıpırdayamıyorum. Ay, Brason neredesin? Birbirimizden uzak değiliz sanırım. Sesin çok yakından geliyor. Sen konuş sürüne sürüne sesine yaklaşacağım. Peki... Kımıldama, kımıldama. Ağzımla alacağım gözündeki bağı. İşte oldu. Hmm. Oh. Küçücük bir odadayız. Sen de benim gözlerimdeki bağı çıkar. Hmm. Karanlık burası. Sevimsiz bir yer. Hadi Prasong çıkarsana. Peki, peki. Hmm. Hmm. Tamam. Ah. Ah. Prasong. Hmm. ...odada yalnızız diyoruz ama... ...bak, bak, karşı köşede bir şey var. Evet, bir çuvala benziyor. Sanmam. Biri yatıyor orada. Sakın matri olmasın. Gel, gel de bakalım. Hadi. Evet, evet matri bu. Uyuyor. Matri, matri, matri uyan. Matri, Matri. İlaç vermişler galiba. Kendine he? gel Matri. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Biziz is, Matri, biziz. Şalerm ve Prasong. Arkadaşların. Şalerm. Ha? Evet, evet benim. Uyan Matri, uyan ne olur. Yine yaptılar <gülüyor> bana. Yine yapacaklar. Biliyorum. Her gün, her gün. ...seni kurtarmaya geldik Matri. Oh, çok zor bu. Çok zor. Bak Matri, kendine gel ne olur. Bağlı değilsin sen. Ama bizi bağladılar. Kendine gel de çöz şu iplerimizi. Başım... ...başım dönüyor. Hadi Matri, hadi toparla kendini. Hadi. Beni kurtarmaya geldiniz ama... ...sizi de yakalamışlar. Bak bizi çözersen hep birlikte kaçarız buradan. Kaçabilirsek tabii. Ama sanmam... ...bizi öldürecekler. Babam bile kurtaramayacak. Aa, e, baban senin kaçırılmadığını söyledi polise. Gerçeği söyleyemedi ki zaten. Gerçeği söylerse... ...beni öldüreceklerini biliyor. Her şeyi biliyor musun sen? Evet. Öğrendim. Konuşurlarken duydum. Hadi, hadi. Hem çöz ipimizi hem de bildiklerini anlat. Çok sıkıp bağlamışlar. Kesmek lazım bıçağımız. Yok ki. Hı -hı. Belki şu teneke iş görür. Bak, yemeğimi buna koyup veriyorlardı bana. Hadi durma, Hadi. <gülüyor> ...zaman alacak. Gayret et. Oh, hala kendimi toparlayamadım. Soygun'un nasıl planlandığını biliyor musun? Bunlar elmas kaçakçısı. Elmasları da budanın içine saklamışlar. Eski eserleri uçakla götürecekler sergi için. Havaalanından da bir otobüse yükleyip sergi salonuna götürecekler. Ama otobüste koruyucu olarak, arkaya bu çetedekilerden iki kişi binecek. Yolda heykeli kırıp, elmasları çıkaracaklar. Ondan sonra da kaçacaklar tabii. Polis parçalanmış Buda'yı bulacak ama bir şey yapamayacak. İyi planlamışlar. Beni ancak yurt dışına kaçtıktan sonra bırakacaklarını söylüyorlar ama... ...inanmıyorum. Tamam. Senin ipler kesildi. Şimdi de sıra Prason'da. Ver tenekeyi bana. Ben sen yoruldun. Hadi, hadi acele et. Ediyorum. Matry, Matry ayağımı bağlıyan iplerde. Sen çöz. Sen çöz de fazla zaman kaybetmeyelim. Peki. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Prason kurtuldun iplerden. <gülüyor> evet. Şimdi kaçmanın yolunu aramamız gerekiyor. Ee, neredeyiz şimdi biz? Hı? Kapa kilitli mi acaba? Aa, dikkat et belki dışarıda biri vardır. Ayağa kalkamıyorum. Of, başım dönüyor. Kaçmamız gerekiyor Matri. Polise gidip olanları anlatmamız gerekiyor. Ya babamı öldürürlerse? Zamanında yetişirsek bir şey olmaz. Hem müze müdürüne ihtiyaçları var. Eserler uçağa yükleninceye kadar. Şşt, susun. Susun adım sesleri var. Duyuyor musun? deki sır adlı sürekli oyunun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere hoşça kalın sayın dinleyiciler.